Efendim bira var bira, alkolsuz bira, boynum kopsun. Ula hangi peselenk vermiş o fetvayı Mekke'de bira satılıyormuş. Haramdır, olmaz öyle şey. Ciddi satıyorlarmış alkolsüz bira diye. Haramdır. İsmi bira üzerinde onu. Şimdi bak şimdi bir şey söyleyeyim ben size. Gelse bir adam deniz suyunun kenarına, sorsa deniz suyundan bir adama. Dese ki, fıkrıdan kaide. Bu sana içilirmez, o dedi içilmez dese. Oradan hapsalamazsın. Ya e deniz alamazsın. İçilmez dedi çünkü. İçilir ama tuzlu diyecek. Şartı öyle. Bazen suyunuza yazıyorlar bu su içilmez diye. Aptas alınmaz o sudan. sudan. İçilir ama tuzludur. İçilir ama acıdır. İçilir. Onun için bazı isimler işi berbat ederler. Bira olduğu için haramdır. Şart diye koyarsın isimleri içemezsin. diye koydun. Bitti o kadar. İsterse seni sarış etmesin. O kadar. Ne ismini koymuyorsun? Yanko? İsimde bir şey yok. Koysan hadi ismini yanına koy bakalım. Yan koy ismini. Niko koy. Katina koy kızının ismini. Koymuyorsun. Neden? E gavur bilirler. gavur olmaz adamlar. Onlar mı işte? Olmaz. İ i̇sim de Bilmez onları o inceli. Haklı adamı serdim.